Merhaba, Yeni Bir Söz Küçük'ün programına daha hoş geldiniz. Bugün Eda Afife Demirtaş ve Ümit Badem'le birlikteyiz. Cem Evan, kendileriyle birlikte 2010 Kültür Başkenti hakkı içinde bulunan gönüllülük sempozyumu hakkında birazcık konuşacağız. Hem 3-4 Kasım tarihleri arasında yapılan bir gönüllülük sempozyumu vardı. Hem de gönüllülük nedir, Türkiye'de aslında nasıl işliyor birazcık da bunlardan bahsedelim dedik. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, bize birazcık kendinizi tanıtırsanız sonrasında sorularımıza geçelim. Ben Ümit Badem, lise öğrencisiyim. Hala reşit değilim. <gülüyor> <gülüyor> Ağustos'tan beri 2010 gönüllüsüyüm. Bir de Kısa Dal Gençlik Merkezi'nde falan takılıyorum, öyle. Eda Afife Demirtaş benim ismimde. Ben İstanbul 2010 Ajansı'nda gönüllü programın içinde çalışıyorum. Gönüllü koordinasyonuyla ilgileniyorum. Biraz da genel koordinasyonla ilgileniyorum. İşte bu işin sıkıcı tarafı olan raporlama, bütçeleme gibi olan kısmıyla da ilgileniyorum. Böyle. E, onun dışında 26 yaşındayım. Yetişkinim. <gülüyor> <gülüyor> Bunun bir faydasını görmüyorum. E, Galatasaray Üniversitesi'nde öğrenciliğime devam ediyorum. E, proje bitince de tekrar okula göre döneceğim. Peki. Ee, öncelikle e, bu e, bir gönüllülük sempozyumu konuşacağım, üzerine konuşacağım bir şey Ve aslında e, en temel şeylerden biri gönüllülük nedir sorusunun cevabı hepimiz için e, Bunu size bir sorsam bize nasıl açıklayabilirsiniz gönüllülük nedir diye e, Bunu çok açıkladım aslında ben e, oryantasyonlarda falan ama e, Söylemek istediğim cümle galiba kendimle ilgili olabilir e, Çünkü farklı tanımları var Program içerisinde de farklı işledi. Ben 2005 yılından beri gönüllük yapıyorum. Tarih Vakfı'nda başlamıştım, sonra daha çok alanda işte örgütlenmeler, kampanyalar oraya daha çok merak sağladım. Hani Çok genel anlamıyla ve benimkiyle beraber baktığımda işte parasal kazanç beklentisi olmayan evet, ama işte bir şeylerle ilgili. Ee, sıkıntı duyan derdi olan insanların örgütlü bir yapı içerisinde proje dahilinde ya da işte bir kurum kuruluş çatısı altında birlikte hareket etmesi birlikte tartışması birlikte hareket etmesi eylem yoluyla ya da işte bir araya gelme yoluyla ee, sorunların çözümüne dair toplumsal olarak hareket etmeleri aslında bence gönüllülük galiba senin ekleyebileceğim bir şey bunun üzerine yep. ben böyle 2010'da böyle gönüllülükle <gülüyor> bayağı bir şeyler yaptım. Yani ben niye katıldım? Yapmak istediğim şeyleri insanlarla beraber yapmak için katıldım. Yani bir amaçlarım var, hedeflerim var, istediklerim var. Onların olması için elimden geleni yapmak için gönüllü oluyorum. Peki 2010 Kültür Başkenti adı altında demin de bahsettiğimiz gibi bir gönüllülük sempozyumu düzenlendi. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Hani ne oldu da böyle bir sempozyum yapalım dediniz? Ee, şöyle... 2009 Ağustos 15'te başladı gönüllü programı. Ee, biz başladığımızda sahaya çıktık önce kurumlarla işte çalışma ziyaret yaptık. Nasıl çalışıyorsunuz, neler yapıyorsunuz, gönülleriniz nasıl? Ve yani dedik ki sizin kurumlarınızdaki gönüllülerle birlikte çalışırız. İşte böyle projeler olacak. Nasıl yapabiliriz? Yönteme dair sorduk. Çünkü elimizde zaten bir proje formatı vardı. Neler yapacağımızı biliyorduk. Ama nasıl yapacağımızı alandaki insanlarla konuştuk. 150'nin üzerinde falan bir sağa görüşmesi yaptık sonra oturduk bir gönüllü toplantısı yaptık dedik ki bu bu böyle bir proje var bir takım işleri var bu işlerin yapılmasının iki türlü faydası var Siz İstanbul'da yaşayan insanlar bu projeye katılırsınız Çünkü sizin paralığınızda yapılan bir iş bu işte vergi kesintisi o buyla yapılıyor bir de hani buradaki etkinliklerden işte ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Bu etkinliklerin kolaylaştırıcısı olabilirsiniz. Yani bu işin içinde ben de vardım diyebilirsiniz gibi bazı getirileri de olabilir. Hani hangisi sizi e, harekete geçirecekse e, gelin dedik. Sonra işte 2 Eylül 2009'da yapmıştık ilk toplantıyı. En sonunda 25 Eylül 2010'da yaptık. Bu süreç içerisinde 6.050'nin üzerine gönüllümüz oldu. E, sonra bu gönüllülerin profiline baktık. Bu insanların %70'i İlk defa burada gönüllük yapıyor. Yani başta kurduğumuz hesap olmadı. İnsan hani örgütlü yapıların içerisinden gelirler... ...gönüllükle ilgili deneyimleri olur... ...kolay işler diye düşündük. Hatta bir de bu insanlar kültür salatı alanında çalışmış olsalar... ...ya da okuyor olsalar ya da ne bileyim geçmişleri olsa... ...kolay işler diye düşündük. Ama bir baktık ki... E, ...hedeflediğimiz kitle değil... ...başka bir kitleyle karşı karşıyayız. 6 bin kişinin %70'ini ilk defa gönüllük yapıyor olması... ...çok büyük bir olay olarak geldi bize... Ve biliyorduk ki hani biz 31 Aralık 2010'da programı kapatacağız. Ee, hani programı devam ettirmek istemiyoruz. Hepimizin başka hayalleri, projeleri var. Dedik ki bu insanlar madem girdiler bu örgütsel yaşamın içerisine o zaman başka örgütleri tanısınlar, onlarla devam etsinler. Ee, hani hayattan kopmasınlar, örgütle yaşamdan kopmasınlar istedik. Dolayısıyla da dedik ki nasıl yapabiliriz? O zaman bu konuyu konuştuğumuz birkaç gün olsun. Bu konuyu bizim... ...deneyimlerimizin dışında başka kişiler konuşsun... ...hani biz kimlerden öğrendik... ...kimleri tanıyoruz alanda... ...hani belli bir akış içerisinde... ...o insanlarla tanışılsın... ...o insanları dinlesin desinler hani ...a tamam böyle bir yapı var ve ben bundan sonra... ...burada devam edebilirim desin dinleyenler... ...dolayısıyla hani... ...bir sempozyum düşündük... ...insanların tebliğ sundukları... Son dedik ki ama... ...bir de başka bir şey daha yapalım... ...gelsinler hani standlar açsınlar... ...kurumlar... ...bir fuar alanı olsun... ...işte bunu hani Gep gençte görmüştük... ...hani fuar alanına insanlar gidiyorlar... ...tanışıyorlar falan... ...faydasını hani insanlar gördü sonra Gep gençten sonra... ...sonra Kadir Asla da yaptı geçen sene falan... ...artık yani çok popüler bir şey... ...yapılıyor sürekli... ...faydası var o zaman tanışsınlar... ...o zaman bir STK fuar yapalım... ...STK fuar yaptık... ...bir STK kütüphanesi oluşturduk... ...işte hani... Kurumlar dediler ki ya bizim gönüllümüz yok ve orada iki gün boyunca duramayız ama size materyal desteği sağlarız. Kitaplarımızı veririz. Ee, hani bazılarını geri getirirsiniz bazılarını getirmezsiniz. İşte faaliyet planlarımızı götürürüz. Dolayısıyla bir de STK Fuarı'nın yanında kütüphanesi oldu. Ee, ve hani hedefi başladığı hedeften böyle birkaç hedefe daha dağıldı. Ve e, toplamda hani insanlar örgütlü yaşamın içerisinde kalsınlar peki kimle kalsınlara ulaşan bir... E, ...sorunun cevabı oldu Sempolcuğum. E, STK Kütüphanesi derken... E, ...İmit Badem sen de sanırım... ...STK Kütüphanesi'nde... E, ...görev almıştın değil mi? E, STK Kütüphanesi'nde görev aldım. Yani Biraz geç de olsa... ...görev aldım yani. STK Kütüphanesi'nin hazırlanmasında zaten... Ve ...biz belirledik aslında... ...kimlerin geleceğini, kimleri görmek istediğimizi. Yani herkes... ...bir şeyler söyledi. Yani Ve tanımadıklarımız... Den, tanımadığımız dernekleri falan bir görelim Konuşalım dedik ve işte gittik e, Kitap alınacak ve kütüphane için malzeme alınacak Derneklerle konuştuk vakıflarla konuştuk Ondan sonra dernekler geldi Yani bu en azından ben kendim için söyleyeyim Benim açımdan çok iyi oldu Yani biraz üşengeç bir insanım Ve <gülüyor> yani mesela uluslararası öf örgütüyle Ne bileyim tanışmak ve onlarla bir şey yapmak istiyordum Mesela orada bir konuştum Nerede toplantı yaptıklarını falan öğrendim <gülüyor> İşte iki Birkaç tane daha vakıf tanıdım, gördüm, konuştum. Kütüphanede böyle kitapları incelediğimde çok fazla aslında yani bilmediğim ve öğrenmem gereken şeyler olduğunu gördüm. Eda dedi ki bazı e, STK'lar, e, stand açacak olan STK'lar sadece broşür göndermişler. Herhangi bir gönüllü gönderememişler. Yani bu durumda aslında sadece broşürlerle bir bilgi aktarımı e, durumu oluşmuş Ramık adıyla. Siz öncesinde mesela STK'ları gittiğinizde hani biz şöyle bir e, STKyız. E, kurumumuzun özellikleri, amaçları, hedefleri bunlar. E, eğer size sorarlarsa ve hani bize bir e, gönüllü potansiyeli olan biri gelirse bizim standımıza hani siz bunları söyler misiniz gibi bir şey oldu mu? Yoksa hani siz sadece broşür verdiniz, onlar da orada okuduklarıyla mı kaldılar? Nasıl oldu? Yani ıı, stand açanlar. Başında birileri vardı hı hı. Yani gelemeyecekler onlar broşür verdi hı hı. Broşürleri yani bir masaya koyduk İstediklerini alabilirler dedik insanlar hı hı. Orada sordular bize sorular. Yani Soranlar oldu Bildiklerimizi anlattık Anladım. Ki iletişim bilgilerini verdik veya Zaten kitapçıkta falan vardı ki insanlar onlarla görüşsün diye Ki zaten Yani e, insanlar Biliyor aslında bir yerde bir şeyleri. Yani okuduğunu anlıyorlar yani. Bir <gülüyor> <gülüyor> şey değil abi. <gülüyor> Yeterli oldu. <yani>. <gülüyor> <gülüyor> Peki iki gün nasıl geçti? Yani çeşitli konuşmacılar geldi. Anladığım kadarıyla elimizle sizin bize vermiş olduğunuz hani iki günün programı var. Neler konuşuldu? Nelerden bahsedildi? Bakayım bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sempozyumda iki soruya cevap aradık. Bir tanesi hani gönüllü programı bir model oluşturduğunu iddia ediyor. Çok böyle büyük bir cümle. Bu modeli insanlarla paylaştı. Hani deneyim aktarımı oldu. O oturumun dışındaki oturumlarsa işte gönüllülük katılım, sivil alan, işte hizmet, savunuculuk kavramlarıyla tartışılsın istedi. Bunu kendi tartışmadı. Alandaki insanları davet etti. 28 kişi konuştu. 9'da moderatör vardı. Moderatörler de kendi fikirlerini tabii paylaşıyorlar. Dolayısıyla 37 farklı kuruluş temsilcisi e, çeşitli konularla ilgili görüşlerini ve deneyimlerini paylaştı aslında. E, toplamda konuştukları şey yurttaşlık gönüllülükle başladı. Hani Genelden özele doğru giden bir e, akışı vardı sempozyumun. E, sonra gönüllük ve katılım konuşuldu. İşte gönüllük hizmet savunculuk. Kültür sanat alanında gönüllülük peki kültür sanat alanında gönüllülük yapanlar işte güçlendirme mi katılım mı yapıyor sonra Avrupa kültür başkentlerinde gönüllülük nasıl yapılıyor oradan gelenler anlattı patchten ve işte Liverpool 2008 ve patch 2010 projeleri deneyimlerini aktardı gibi bir akışı vardı ee, yaklaşık işte 8 oturum bir açılış bir e, gönüllü programı deneyim aktarımıyla beraber 10 oturum oluyor 250 kişi falan takip etti. Hafta içi olmasının bir işte kötü etki olduğunu söyledi bizim gönüllerimiz. çünkü bizim gönüllerimizin yaş ortalaması daha böyle 36 gibi bir şey yani 30'un altında ama ha. ağırlıklı olarak <gülüyor> yani 30'un altında bir yaş ortalaması 15-30 gibi bir şey dolayısıyla insanların dersleri vardı sınav haftasıydı gibi ama takip edenler açısından işte hani sempozumda konuşulandarın Yeni tartışmaları da açtı. Yani var olan tartışmalar için iyi olduğu Yeni tartışmaları da açtığını söylediler. Bazıları ilk defa duyduğu şeyler olduğunu söylediler. Ee, toplamda hani bir paket olarak işte sempozyum, fuar, kütüphane ve işte gönüllümüz Barış Yaşbaloğlu'nun çektiği o hani fotoğraflardan oluşturduğu saygıyla beraber güzel bir etkinlik oldu. Üçüncü gününde de e, biz gönüllü programı yürütücüleri e, Macaristan'ın Pécs şehri 2010'da onlar da başkentte. Onların yürütücüleri Liverpool 2008'de çok başarılı bir projeydi. Ee, onun yürütücüsü e, Tallinn ve Turku 2011'de Finlandiya ve Estonya'nın Estonya kentleri. 2011'de kültür başkenti onların yürütücüleri birlikte oturduk bir yuvarlak masa toplantısı yaptık ve deneyim paylaştık. Mesela orada da yaşadığımız hani çok şaşırdığımız şeyler vardı. Hani çok benzerler var çok farklılıklar var. Ee, mesela işte Macaristan'ın projesi durmuş. 6 ay. Ee, işte, hmm, Finlandiya projesini profesyonel bir organizasyon şirketine vermiş. Ama işte gönüllülük temelinde çalışacaklar falan. Ee, Estonya diyor ki hani önümüzde seçimler var ve çok gerginiz. Çünkü belediye ile hükümet başka partilerden falan. Bir bakıyorsunuz sizin çok benzer yaşadığınız şeyler var. Sonra anlattığı bazı hani farklılıklar var. Örneğin Liverpool e, gönüllülerin %85'i. %70'i pardon. Daha önce gönüllük yapmışlar zaten. İşte 4, 3 sene boyunca çalışma imkanları olmuş. Biz zaten başladık. 2010 yılıydı. Ve alanda çalışanlar, onların alanda çalışanları yetişkinler. Gençler değiller. Yani 40'ın üzerinde bir yaş ortalaması var. Dolayısıyla çok enteresan şeyler öğrendik. Bizim için çok iyi oldu. Kapalı bir oturumdu. Bütün oturumların, hani konuşmalarının deşifresini yapıyoruz şu anda. El birliğiyle. ...bitireceğiz ve bir sonuç kitabı olarak... ...bunu sunacağız hem Türkçe hem İngilizce. Dolayısıyla hem onlar için önemli oldu... ...hem bizim için önemli oldu. Dediler ki yani biz hiç yurttaşlık üzerinden düşünmemedik. Bu durumu diyenlerle beraber... ...oturduk konuştuk. Biz düşündük. Niye düşündük? Hani nasıl yaptık? Niye yaptık? Hani bunu kendimize niye yaptık diye. Ee, Baya düşündük. Konuştuk. Bakalım ne olacak? Ee, ümit... ...aynı zamanda gönüllü... E, bu uluslararası Gönüllük Sempozim'de gönüllü olarak yer almanın yanında aynı zamanda katılımcı da e, e, konuşmalardan bir tanesine katılmış kendisi de daha önceden konuştuğumuza göre. Yani bu konuşma sana mesela neler kattı? Hani ilk ağızdan senden dinleyebilir miyiz? Ya da hani mesela burada çok fazla konuşma var ama mesela hani bazıları gerçekten benimle çok ilgimi çekti. Hani mesela de böyle e, gidemedim ama hani çok... Üzgünüm gitseydim belki de... ...iyi olurdu dediğin bir konuşma var mı? Tabii önceki soru sanırım daha... ...genel geçerli bir <gülüyor> soru gibi gözüküyor. Ya o ilk Gittim konuşmada... Konuşma. ...bir Marmara Üniversitesi'nden... ...bir akademisyen mi vardı? Ya o mesela belediyelerin... E, bir Üniversitesi, Üniversitesi. Kültür Yönetimi... ...Ayçayıncı. İşte, e, belediyelerin neler yaptığını... ...söylüyordu. Belediyelerin ne kadar... ...gönüllülüklere işte... E, ...önem verdiğini, hangi belediyeler... ...neler yaptığını falan bir araştırma yapılmıştı. İşte e, Genç Turun yaptıklarını falan öğrendim. Bir de film oradan bir vardı. O da işte bu işte gönüllülerde gönüllükte işte biraz daha böyle neler olduğunu, neler yapıldığını, bizim neler yaptığımızı, bizim bize nelere işte kimler karşı geldi falan gibi bir konuşma oldu. İlginç bir konuşmaydı. E, bu katılmak istediğim çok fazla oturum oldu. Hı hı. Ancak ya bir yandan iş Bir yandan e, işte Oturum ya da işte ne bileyim vardı Muhabbet sohbet oluyordu falan Ama yani bizim şansımız var Biz yani görüntüleri alabileceğimizi Düşünüyoruz o yüzden <gülüyor> <gülüyor> Pek şey yapmadık <gülüyor> <gülüyor> Girmemiş oturumlara <gülüyor> <gülüyor> Yok görüntüleri alacağız <gülüyor> İyiyim abi yani STK forna sürekli böyle bir işte Düşen afişler, kaldırmalar, Hı -hı. Işte, sürekli kurumlar falan geliyor, onları bir temizlemeye çalışmalar falan. Hı -hı. Biraz onlarla uğraştık, fazla muhabbet ettik. Bir de yani 2010 aslında gönüllü programında insanlar birbirleriyle çok fazla kaynaşmış. Yani ben fazla kaynaşamadım fazla gelemedim. Eda temin şey dedi, işte insanlar etkinliklere ücretsiz katılabilirsiniz falan diye cezbetmeye çalıştık. Beni oradan cezbettiler biraz. Hı -hı. Yani çoğu şeye oradan katıldım. Yani 2010 sayesinde onlara katılabildim etkinliklere. Gitmek istediğim. Ya, çok fazla insana kaynaşamamıştım. Orada insanlarla biraz daha kaynaştım aslında. O yüzden biraz da şey oldu. Muhabbet, sohbet falan. O yüzden pek katılamadım ama katılmak istediğim, görmek istediğim bütün etkinlikleri öğreneceğim yani isteyeceğim. Benim soracağım <gülüyor> bir soru daha var aslında Eda'ya. Ee, Uluslararası Gönlük Sempozunun ...bu gibi bir etkinin yetince yaygınlaştırıldığını ve hani herkese haber verebildiğini, her alanda insan haber verdiğini düşünüyor musunuz? Yoksa bu konuda karşınıza sorunlar çıktı mı mesela? E, tabii ki hayır, e, ulaştığını düşünmüyorum. E, nasıl yaptığımızı anlatabilirim. Hı hı. E, şimdi biz önce böyle bir sempozum yapacağımızı projede vardı zaten, çok teknik bir şey. Sonra gittik bu işi nasıl yapabiliriz diye. Bir üniversitesi STK eğitim ve araştırma biriminden Ledan yurda Güler bizim proje danışmanımız. Onunla beraber oturduk. Biz bu işi niye yapmak istiyoruz, ne anlatmak istiyoruz diye. Sonra genelden özel bir akış ayarladık. Sonra bir ay görüşmedik. Sonra bir ay sonra bir daha toplantı yaptık. Bu sefer daha böyle başlıkları ortaya çıkardık. Sonra Ledan bize dedi ki bir tane kavramsal metin yazın. Hani bu oturumlar var. Peki siz bu oturumlardan ne anlıyorsunuz? Çünkü bu oturumlarla beraber başka bir şeyler de konuşabilirsiniz. Yani bizim gittiğimiz yolun dışında başka bir yol da gidebilir. Ee, ve biz hani bizim gittiğimiz yolun doğru olduğunu düşünmüyorum. O yolun da yanlış olduğunu düşünmüyorum. Ee, hepsinin bütüncül olarak yaşaması, o fikirlerin hepsinin yaşamasının yanlısıyım. Ama biz bir yol üzerinden gittik. O yol üzerinden de işte o kavramsal metni oluşturduk. Ee, programın başlıklarını oluşturduk. Sonra e, gittik. Bu alandaki insanlarla görüştük. İşte Fuat Keyman'a gittik. O konuşmacılarımızdan bir tanesiydi. Hocam dedik işte böyle bir şey yazdık. Böyle bir program var. İşte konuşmacı olur musunuz? İşte yani Türkiye gittik. STK eğitiminin başındaki hocamız. işte böyle bir şey yapmak istiyoruz. Önerdiğiniz isimler var mı gibi. Böyle bir sürü sağ ziyaret yaptık. Sonra oturduk. Dedik ki tamam. Böyle bir şey yapıyoruz Peki bizim gönüllülerin ihtiyaçları nedir Çünkü bizim iddiamız hani gönüllüler kurumlarla tanışsınlar Ne olur örgütlü yaşam içinde kalsınlar Dedik ki siz hangi kurumları görmek istiyorsunuz Kimleri dinlemek istiyorsunuz Dedik Çünkü bizim önerebileceğimiz tek şey Avrupa Kültür Başkenti gönüllü programları Onlarla bağlantımız var e, Onları getireceğiz ama siz bu alanda kimleri görmek istiyorsunuz diye Bir büyük toplantı yaptık Sonra ardından bir büyük toplantı daha Sonra ekiplere bölündük ee, o zaman bir program ekibi oldu, ee, gönüllülerden oluşan ve ee, başında da bir şey para kazanan bulunduğu. Biz e, koordinatör işte profesyonel para kazanan diyoruz. Bir para kazanan ve gönüllülerle birlikte e, bir program ekibi oluştu. Onlar yazıştılar işte hem yurt içi hem, hem yurt dışıyla. Ee, o zaman bir İtalyan gönüllümüz vardı Rücelongi gitti artık ötesine. Onu çok destek oldu. Sonra Programı oluşturduktan sonra o zaman sosyal medya çalışmaya başlayalım dedik. Sosyal medya ekibi kuruldu. Onlar işte bütün paylaşım alanlarını kullandılar. Çok ciddi sayılar söylediler. Ben alana çok uzak olduğum için hani toparlayamayacağım şimdi ama. Hı hı. Çok ciddi çalıştılar işte blog, twitter, friend üzerinden. Sonra bir STK fuarı ve kütüphane ekibi oluşturuldu. Onlar bu sefer yüz yüze çalışmaya başladılar hakkında gitti gittiler örneği. Siz işte bu alanda zaten sempozyum yapmışsınız ya o kitapları da basmışsınız bize kitapları verin içinden makaleleri verin e, neler yaptığınızı bize anlatın dediler. Geldiler onlar işte o tam da Ümit'in biraz önce söylediği o masaya koyduk okurlar Hı -hı. zaten anlarlar diye. İşte o masayı oluşturdular gibi. E, ya da işte o kurumların orada stand açmasını sağladılar ya da konuşmacı olarak gelmelerini sağladılar. E, sonra o işte bittikten sonra bir lojistik ekibi oluşturuldu. İşte hani ben afişi toparladım bilmem ne diyen insanlar ekibi ee, bu sempozumu hani baştan sona beraber yaptılar. Dolayısıyla çok büyük bir gönüllü ekip çalıştı. Bu gönüllü ekip alanda çalıştı. Bu gönüllü ekip sosyal medyada çalıştı. Bu gönüllü ekip alandaki o büyüklerle konuştu ve bir iş yaptı. Ama bu ne kadar ulaştı ve ne kadar e, yarar sağlayacak? göreceğiz. Göreceğiz. Aslında süremizin de sonuna yaklaşmak üzereyiz. Benim daha çok soracak sorum var fakat hani kısaca Türkiye'deki gönüllülerin sivil toplum kuruluşu çalışanlarının ya da genel olarak bir ker gözetmek sizin bu iş yapan gönüllülerin en büyük sorunları ne? Ucuz iş gücü olarak görünmeleri bence. bir de sıkıştırılmışlık duygusu. Bunu ben Filmor oturum benim de tek katıldığım oturum Filmor oturumu. Orada e, duydum belki bunun bir kavramsal karşılığı vardır ama ben de öyle bir şey okumadım sıkıştırılmışlık kavramı e, işte belli bir iş kapsamında düşünülmesi gönüllerin e, haklarından yoksun bırakılmaları şey üzerinden bakarsak bence işte yolunun yemeğinin karşılanmasının hala bir tartışma olması çok komik yani bir sürü masraf yapıyorlar işte telefon görüşmesinin karşılanması mesela olay oluyor falan niye veriyorsunuz ya da işte niye yemeğini ödüyorsunuz niye yolunu karşılıyorsunuz falan. Ee, ya da işte bizim kaza sigortamız var örneğin. Gönüllerin başına etkinlikler özelinde bir iş gelebilir. O zaman onların bütün hastane masraflarını karşılayabiliyoruz. Ee, niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Yani e, çok hani gündelik yaşamda başımıza gelen o şeylerin e, sorun olarak görülmesi... ...ve onların çok kolay halledilebilirken işte uzak tutulması anlaşılır değil bence. Onun dışında da alanda hani fonlamayla ilgili hepimizin bildiği klasik şeyler var. İşte kadın örgütlerinin sadece üreme sağlığı eğitimin fonu çıkması ve işte kadın örgütlerinin <gülüyor> hak savunculuğu yapamaması. O fonla uğraşmak. Çünkü kirasını ödemesi gerekiyor. Sevgili toplum kuruluşunun en basiti. Gibi fonlama ile ilgili ciddi bir sıkıntısı var. Ee, onun dışında da bence bu alanın e, insana ihtiyacı var. E, ve o insanlar hani çok yeni bir şeyden bahsediyorsak bence geliyorlar. E, ve hani farklı kurumlarda deneyim kazanarak geliyorlar. Bence... E, Profesyonel olarak bu parayla yapan hani işi parayla yapan insanlarla beraber bir alan oluştuysa eğer şimdi yeni gelenlerle beraber bir şeyler değişecek. Bence haklarımızı talep etmeliyiz. E, arkasında durmalıyız. E, ve hani şey kısmından da uzak durmalıyız. Böyle o sıkıştırılmışlığın içinde kalmaktan uzak durmalıyız. Hayır ben kendi işimi yapacağım. Tam gönüllü programın içinde olduğu gibi. Ben fotoğraf çekiyorum ve sergimin koyulmasını istiyorum sempozuma dedi barış ve koyuldu. Ben geri dönüşüm atölyesi yapıyorum. Çünkü ben bir Çöplerden oluşturduğum bir evde yaşıyorum ve insanların bu konuya karşı duyarlı kazanmasını istiyorum. Ve bana bir atölye yapın demesi ve kendi projesini gerçekleştirmesin. Yani bence biz de talepkar olmalıyız ve alanı açmalıyız diye düşünüyorum. Ee, çok teşekkür ederim konuklarıma. Teşekkür ediyoruz teşekkür daha doğrusu Teşekkür tenizle. ederiz. Evet. Hani <gülüyor> ee, gelecek hafta yeni bir sözküçük programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun. Bay bay.